Falku alamin ve evet. ve ve ve ve Sihir ve sihirbazın büyünün ve büyünün ve hükmü nedir? Cevap. Sihir varlığı gerçek olan ve kendi kadere denk düşmesiyle birlikte tesiri de bulunan bir iştir. Şimdi burada duralım. Özellikle şeyhin Büyü nedir dedikten sonra sihir ve büyü işte tesiri olan bir hakikattir demesinde bir illet var. Çünkü sihirin zaten hani varlığını aptaldan başkası inkar etmez. Mutezile de varlığını kabul ediyorlar. Çünkü Kur'an'da açıkça sihrden bahsediyor Allah Celle Celalü. Dolayısıyla bunun inkarı dediğimiz gibi aptalların yanındadır. Akıl sahibi kimse bunun inkârında ihtilaf etmez. Yalnız Mutezile ehli sünnetle Şurada hilafa düştüler, dediler ki sihir hakikat değildir, tesiri yoktur, sadece tahayyülattır. Nedir tahayyülat? Halisilasyon yani modern ismiyle. Yani insanın e, bazı şeyler görüyor olması, var olmayan gerçekte. Demişler ki halisilasyondur, yoksa bir hakikati, insana bir tesiri sihrin olmaz. Sihir adam öldürmez, adama hasta etmez, adama zarar vermez. Bunları ispat etmişler. İmam Kurtubi Rahimullah da Camil Ahkam'ı Kur'an adlı tefsirinde Bakara suresi 102. ayetin tefsirini yapıyorken diyor ki ehlü Sünnet ve Cemaat icma etmiştir ki sihir hakikattir ve tesiri vardır. İnsanı öldürür, insanı hasta eder, insana zarar verir. Allah'ın dilediği kadar, çünkü Şeyh de belirtti, kaderin dahilinde Allah'ın yazdığı kadarıyla insana zarar verir. Hil ve Akid ehli buna icma ettiler diyor. Helve akit ehli nedir? Ehliyet sahibi, ilim sahibi. Allah ve Resulü hakkında konuşmaya ehliyet ve ruhsatı olan insanlar topluluğudur. Bunlar diyor icma ettiler ki sihir hakikattir ve tesiri vardır. Mutesile bunları muhalefet etmiştir. Eğer diyor bir şeye helve, ve akt ehli icma ederseler orada diyor başka grupların ihtilafına itibar edilmez. Yani mutezile, kalkmış muhalefet etmiş. O zaman burada muteber bir ihtilaf mı var diyeceğiz. Hayır. Onların ve hil ve ak ehline yaptıkları bu muhalefet kesinlikle ve kesinlikle muteber değildir. İmam Kurtubi'nin bahsettiği gibi. Bunu söyledikten sonra hemen ardına diyor ki, Mısırların hurama denen bir sihir çeşidi vardır diyor. Abdullah ibn Abbas'tan söz naklediyor. Şüphesiz bu hurama sihirdir diyor. Kim bunu inkar ederse hakikatini Şüphesiz o Allah ve Resul'ünü yalanlamıştır diye Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma e, bu konuda hak mezhebe doğru fırkaya muhalefet eden insanların hükmünü ortaya koyuyor. Malumdur ki bugün aslında büyük bir fitnesi var. Kendini tevhide nisvet edip de tagıpları inkar ettiğini iddia edip de demokrasinin batıl küfür olduğunu iddia edip de hadis inkarı sebebiyle bozuk usullerin nedeniyle sihri inkar eden, sihrin hakikatini inkar eden birçok insan var. Dolayısıyla ehl-i sünnet ve cemaatin dediğimiz gibi bu konuda icmaz söz konusu. Onların bu icmazla muhalefet eden de münakid bağlanmış bir icma yalanladığı için küfre düşmesi gibi bir durum söz konusudur. Allah'ın doğrusunu bilendir. Tekim Allah şöyle buyurmaktadır. İkisinden kendisiyle koca ve karısının arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Evet. Yani burada sihrin tesirinden bahsedip hemen ardına Bakara 102 uzun bir ayettir. Sadece bu ibareyi getirmesinin sebebi nedir? Karı ve kocayı birbirinden ayırmasıdır. Eğer sihir Takayyulat olsaydı niye Allah ayette diyecekti ki karı ve kocayı birbirinden ayırıyor? Bu da ortaya koyuyor ki sihrin tesiri vardır. Evet. Allah'ın izni olmadığı için onunla hiçbir Zarar ha, ama elinde. Allah bir vesvesenin önünü kapatarak Celle Celaluhu diyor ki ama Allah'ın dinden başkası zarar veremezdi. Evet böyle bir tesir vardır ama bu tesir ancak neyledir? Allah'ın kaderiyledir. Allah'ın kaderinin sınırının dışına çıkamaz. Allah'ın izin verdiği kadarıyla şeytanlar insanlara veya sihir insanlara zarar verebilir. Büyünün tesirli olduğu sayı, sayı hadislerde sabittir. Büyücüye gelince eğer onun yaptığı büyü çeşidi El-Bakara suresindeki ayetini açıkça belirttiği üzere şeytanlardan alınan bir büyü ise bu kimse kafirdir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan içiniz. Sakın küfre girme demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi. Onlar ise kendilerine zarar verecek ve fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki, onlar... ki onlar büyüyü satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı. Evet. Şimdi burada sihrin tanımını yaptıktan sonra bu sefer sihri yapan hükmüne geçti. Aynı giriş, aynı sorunun içerisinde mukaddimeden sonra. Sihir yapan İmam Şafi, İmam Ahmet, İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'in katında eğer şeytana ibadet ettiyse ümmetin icmasıyla kafirdir. Bu üzerine ümmetin icma ettiği açık kat'i sarih bir küfürdür. Açık bir küfürdür. Hani bunun tekfirinde dahi ihtilaf Söz konusu olamaz ki onu orada muhalefet eden hak mesele kendisi tekfir edilir. Burada tabii ki sihrin kaç çeşit olduğunu ortaya konması gerekir. Öyleyse hükmünü ortaya koymadan önce sihir kaç çeşittir bunu ifade etmek gerekir. i̇bn Kesir Rahimoğullar Razi'den sihir için dokuz çeşit var olduğunu söylüyor. Razi'nin sözünü naklediyor. Razi bunları sınıflandırmış. İşte cinlere ibadet edilerek yapılan sihir, yıldızlara ibadet edilerek yapılan sihir, Cinlerin tesirinin olduğuna inanarak yapılan sihir, yıldızlarından yardım alarak yapılan sihir, onların tesirinin olduğuna, yeryüzündeki bazı olaylara tesirleri olduğuna inanarak yapılan sihir sayıyor. En son işte nemime falan sayıyor. Diyor bu en, zor, en büyük olanıdır. Çünkü Nemime diyor kavimleri birbirine düşman eder, kanlarını döker. Öyle tehlikeli bir sihirdir. İnsanları insanlara düşman eder, laf taşımak. Dolayısıyla sihrin bu kadar çeşitli söz konusudur. Sihri yapanın tekfirine de gelince suvar suvar konuşmak gerekir. Yani şekil şekil konuşmak lazım. Birinci şekildeki adam birinci suvardaki adam ne yapıyor? Şeytana ibadet ederek sihir yapıyor. Ümmet icma ile bunu tekfir etmiştir. İkinci suvarda bir adam şeytana ibadet etmeden, yalnızca cinlerden yardım alarak ne yapıyor? Sihir yapıyor cinleri kullanarak. Bu adam kafir midir? Ahmet bin Hanbel ve ashabı tekfir ediyorken İmam Şafi Burada tekfirde tavakkuf etmiştir İmam Ebu Hanife ile beraber. Demiştir ki eğer içerisinde şeytana ibadet yoksa ve haramlığına itikat ediyor ise o zaman bu sihri yapanın hükmü fasıktır demiştir. Ama demiştir ki bu mezhebe giden ulema eğer sihrin helalliğine itikat ederse gene kafirdir. Sihir yapsa da yapmasa da. Çünkü sihrin helalliğine itikat etmek gene birinci suvar gibi açık bir küfürdür. Ve ardından ee, şunu da belirtmek lazım hani bu sihirle alakalı olarak şeytana ibadet etmeden yapılan sihirle alakalı olarak ee, İmam Şafi'ye bu tekfir eden diğer taraf şöyle kuvvetli bir itirazda bulunmuşlar demişler ki Çünkü İmam Şafi diyor ki biz sorarız bu adamı yani bize sihrini anlat deriz Eğer içerisinde şeytana ibadeti yoksa diyor o zaman fasık deriz diyor ya İmam Şafii. Bunlar demişler ki nereden bileceğiz? Adam şeytana ibadet etmiş etmemiş. Gayb aleminde gaybi boyutlarda olan bazı şeyler var. Bunun birbirinden ayrılması mümkün değildir demişler. Dolayısıyla e, biz Ahmet bin Hanbel ve beraberindeki sahabeler demişler ki biz bunu sormadan araştırmadan her sihir yapan tekfir ederiz demişler ki doğru görüşte budur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu uslub sabit olmuştur öyle değil mi? İşte kim Muskatakaş'a şirk koşmuştur mesela. Men taallaka fakat eşreke. Kim Muskatakaş'a şirk koşmuştu? Halbuki ihtilaf edilen bir muska yok mu? Var. İşte Abdullah İbni Mesud ve ashabının kerih gördüğü, diğer sahabenin caiz gördüğü, Kur'an'dan ve sünnetten yazılan bir takım muskalar. Öyle değil mi? Bunlar caiz. Ama Resulullah sallallahu anh şunu biliyordu ki bu muskalar birbirinden ayırt edilemezlerdi. Yani oturup bütün muskaları bir açıp içerisinde acaba Kur'an ayetini mi yazmış, sünnetteki zikri mi yazmış yoksa şeytana ibadet mi var, Allah küfür mü var burada araştıramayız. O yüzden muska takmanın genel adı nedir? Şirktir. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel de bu içtihatla, bu mezheple demiştir ki içerisinde şeytana ibadet olmasa dahi sihrin bu çeşitlerine nedir? Küfrün bir şubesidir demiştir. Ama nasların delaleti zanni olduğu için İmam de tabii ki tekfirleşmek söz konusu dahi olmamıştır. Evet, devam edelim. Diğer ayetlerde bu. Bunu... Evet, evet, oku abi. Bunu Soru 175. Şimdi burada bir noktaya daha temas etmekte fayda var. E, hani sihrin yapanın tekfiriyle ile alakalı konuştuk ya. Burada e, Bakara suresi 102. ayette insanlara sihiri öğretenler meleklermiş gibi bir algı var. Ayet okunduğu zaman. Wa ma unzil al al melekani bi babila harut <gülüyor> wa marut wa ma yualliman mina hadin hatta yakul ain nama nahu Babileynen harut ve marut adında iki melek. Var. Orada va me unz ile me Arapça iki tane manaya gelir. Ya olumsuzluk manası kadar katar. Ee, hani merdehebe gibi gitmedi demektir. Ya da ismi mawsuldur. Yani bağlaçtır. Türkçedeki ki bağlacı gibidir. O adam ki uzun boylu, yeşil gözlü, sarı saçlı mesela. Ki'den sonraki vasf edilen sıfatlar neyi anlatıyor? Ki bağlacından önceki o özneyi anlatıyor. Eğer buradaki ma olumsuzluk manasındaysa o zaman melekler sihir yapmadılar olur. Ya yani öğretmediler, daha doğrusu yapmadılar da. Ve ma unzile alel meleken bi babile Harut ve Marut. Babile Harut ve Marut adında iki melek indi ve ma ma bak burada ma geliyor gene cümlenin devamı, atıf var. Ma burada olumsuzluksa ve ma yualliman min ahadin hatta yekula inna ma nahnu tekfur. Biz onlar öğretmediler ancak dediler ki sihir öğrenip kafir olmayın. O zaman böyle bir mana çıkar. Ama ma ismi mevsul o zaman melekler öğretmiş gibi bir mana çıkar. Peki o zaman doğru mezhep nedir yani bu konuda ki sonuçta bunlar iki tane büyük melek. Allah Kur'an'da isimlerini zikretmiş, onları Babil'e indirmiş bazı görevler için bazı hikmetler gereği. Bununla alakalı olarak birçok tevil, birçok tefsir var. Fakihlerden bize nakledilmiş olan. i̇bn Kesin'in tefsiri özellikle bu konuda İsrailiyatlarla dolu. Bu noktada bir yeri gelmişken uyarı yapmanın faydası vardır. İsrailiyatta çok böyle açık naslara muhalif olabilecek böyle ihtimalli lafızlar kullanılmıştır. Mesela Harut'la Marut'un işte <gülüyor> insanların isyanını sorguladıktan sonra Allah tarafından teklif verilerek onlara nefis verilerek yeryüzüne indirildiği sonra onların bir kadınla karşılaştıkların ikisinin de o kadınla beraber olmak istediğini, kadın işte onlarla beraber olması için işte putuna secde edip işte ondan sonra küfretmeleri gerektiğini, onlara arz ettiğini, onlar da küfredip haşa işte kalkıp imanlarını sattıklarını ve bu şekilde helak oldukları gibi böyle rivayetler var. Bunları tabi Ahmed'in müsnedinde falan filan bazı böyle hadis senetleriyle getiriyorlar. i̇bn Kesir öyle naklediyor. Dediğimiz gibi bu hadisler senet itibariyle tahkik edildiği zaman kuvvetli hadisler değil, ihticaç yapılmaz. Senetleri itibariyle zayıf hadisler. Bir hadis senet itibariyle sahih dahi olsa onun lafızlarındaki illetler ki o, bu ilimde mutakassıs olan derinleşen insanların işidir, bizim işimiz değildir. Emiril müminin fil hadis olan İmam Bukhari gibi, Süfyan İbni Uyyeyne gibi alimler ne yaparlar? Lafızında, metninde illet olan hadisleri taan ederler, derecesini düşürürler. Bütün hadisin sahih olması için gerekli şartları barındırsa dahi, onlar bunu taan edip e, hadisin derecesini illetli lafızlar sebebiyle düşürebilirler. Bakıldığı zaman görülüyor ki melekler e, genel naslarda teklif sahibi kullar değillerdir. Dolayısıyla onların Allah'ın emrine isyan etmeleri de beklenemez. وَلَا يَاسُونَ Allah'a فِي مَا اَمَرَهُمْ Allah'ın emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmezler diyor. Melekleri vasfederken Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu gibi rivayetleri nakletmek doğru. O zaman doğru tevil Yani biz hangi tevile gidiyoruz? Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber racih görüş şudur ki, melekler onlara e, sihir öğretmemişlerdir Babil'e indikleri zaman. Meleklerin öğrettikleri bazı bilgilerden şeytanlar sihri öğretmişlerdir. Çünkü bugün az buçuk bu sihir bozma işini bilen, şer'i rukiye ile uğraşan sihirbazları tanıyan insanlar bilirler ki sihirbazlar sihri Kur'an-ı Kerim ile yaparlar. Kur'an-ı Kerim'de var olan ayetleri haşa hayz kanıyla yazarlar. Şeytanı razı edip Allah'a gazaplandırıp sihirde şeytandan yardım almak için veya Allah'ın ayetlerini yanlış yazarlar, harekelerini, harfleri değiştirirler, manaları değiştirirler ki şeytan razı olsun Allah gazap etsin diye. Ya da o yazılan ayetlerin var olduğu kağıtları necasetin pisliğin içerisine batırırlar haşa. Bunun gibi pis işler yaparlar ve şeytan onlara sihirde yardım eder. Dolayısıyla görüldüğü zaman, bakıldığı zaman görülecektir ki sihir hak sözlerin tahrif edilmesiyle yapılır ki Gene İbni Kesir ve başka İsrailiyat nakleden birçok fakih şunun sabit olarak bize ulaştırmışlardır ki Süleyman Aleyhisselam vefat edince tahtının altından Süleyman'ın kitabeleri çıkmıştır. Ve o kitabelerin içerisinde de satır boşluklarının arasına Yahudiler tarafından sihir ve büyü sözleri yazılmıştır metinleri. Süleyman'ın vefatından sonra Aleyhisselam Yahudiler bunu insanlara dağıtıp Süleyman bu kadar mülke Sihirle ulaştı. Alın sizde sihir yapın diye insanlar arasında sihri yaymak adına bu yazıtları ve levhalarını atmışlardır insanlara dağıtmışlardır ki Hristiyanlarda ve Yahudilerde zaten buna inanılır. Hristiyanlar ve Yahudiler e, tapınak şövalyeleri denen adamlar aslında Kudüs'te Süleyman'ın tapınağının altındaki o kitabeler ulaşmak için uzun zaman Orta Avrupa'da e, çok şövalyeler tarih kitapları yazar bunları. Kudüs'e gelip o kitabelere ulaşıp o bilgilere ulaşmak için uğraşmışlardır. Ve dolayısıyla dediğimiz gibi e, bu da ortaya koyuyor ki az önce yaptığımız tevile mutabık bir izah oluyor. Çünkü melekler ne yapmazlar? İnsanlara şerri emretmezler. Şerri de kendileri yapmazlar. Bir diğer tevilde de diyor ki o melekler şerri ve hayri bilen meleklerde tıpkı Müslüman gibi. Biz hepimiz şirkin ne olduğunu biliyoruz ve ondan beriyiz ki Müslüman olmanın ilk şartı şirki şirk bilip ondan beri olmaktır. İlim olmadan bu mümkün olmaz. Akıl ve şeriat bunu kabul etmez. Dolayısıyla biz şirki bilmekle beraber şirki işlemiyoruz, terk ediyoruz, ondan beri oluyoruz ve ondan sakınıyoruz. Dolayısıyla Harut ve Marut da sihrin ne olduğunu biliyordular. Hayrı da çok iyi biliyorlardı, şerri de çok iyi bilen iki melektiler. İnsanlar gelip onlardan öğreniyordular, bilgiyi soruyordular. Bilgiyi soruyordular, onlar da anlatıyordular bilgiyi. Şimdi mesela bir boşanma büyüsünü Suudi Arabistan'da e, şu anda mesela polis teşkilatında sihirbazları yakalama bölümü var. O bölümün işte başındaki görevli polis televizyona çıkmış Suudi Arabistan'da canlı yayında işte karı kocayı nasıl boşanacağının sihrini anlatıyor yani. Sihirbaz diyor Talak suresini iki kağıda yazar, birine şunun harfini yazar, sonra cimi yazar. Sin harfini yazar, T harfini yazar. Onların rakamsal değeri yirmi, kırk, altmış, seksen şudur diyor. Rakamlar veriyor. Bunları yazdıktan sonra birini necasete batırır, haşa. Birini hastanın üzerine verir muska. Diyor karı koca böyle. Ayrılırlar diyor. Yani bu insan aslında neyi anlatıyor? Sihri anlatıyor açık bir şekilde. Şerli bir insan alıp ne yapar bunu? Amel edebilir. Yani Müslüman beri olur ondan. Beri olmak için öğrenir. O pislikten insanlar sakındırmak için öğrenir. Dolayısıyla Harut'la Marut'un öğrettiği bilgi de böyle bir bilgidir. Allah en doğrusunu bilendir Celle Celaluhu. Soru 175. Büyücünün cezası nedir? Cevap. Tirmizi cündepten şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sihirbazın, sihirbazın cezası kılıçla öldürülmesidir. Tirmizi bu hadisin mevkuf rivayetinin sayı olduğunu belirtmiş ve şunları söylemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve başkalarından bazı ilim adamlarına göre uygulama bu hadise göre yapılır. Bu aynı zamanda Malik bin Enes'in de görüşüdür. Şafi, Yüce Allah'ın üzerine olsun, şöyle demiştir. Sihirbaz yaptığı sihirler neticesinde küprü ulaşacak şeyler yaptığı takdirde öldürülür. Eğer yaptığı şeyler küfürden daha alt bir mertebede ise onun öldürüleceği kanaatinde değildir. Sihirbazın öldürüleceği Ömer, oğlu Abdullah, kızı Hafsalar aleyallahu anh'a, Osman bin Affan, Cündet bin Abdullah, Cündet bin Kavb, Kays bin Sad, Ömer bin Abdülaziz, Ahmet, Ebu Hanifi ve başkalarından sabit ol olmuş bir görüştür. Allah için rahmet eylesin. Allahu amin. Şimdi bu bapta sihirbazın <gülüyor> haddi ile alakalı ihtilafı getiriyor. Tirmizi sünneninde Cündep <gülüyor> radıyallahu anhudan Haddus sahiri darbu unu kahubis Sihirbazın haddi boynunun bir kılıç darbesiyle vurulmasıdır hadisini getiriyor. Hadis aslen mevkuftur. Ne demektir mevkuf hadis? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar kaldırılmamış sahabenin söylemiş olduğu sözdür. Sahabede vakafe Arapça durmak demektir. Mevkuf da duran demektir. Sahabede durmuştur hadis. Daha yukarı çıkamamıştır. Mevkuf hadisler ise hani ihticaz yapılması için, hüccet yapılması için ağır şartlara ihtiyaç vardır. Aslen bu hadis, Tirmizi'nin sünnendeki bu hadis sahih hadisin şartları olan eee senet senedin baştan sona ee, bitişik olması, hiçbir şekilde kopuk olmaması, ravilerin adil olması ve e, aynı şekilde bir üçüncü şart vardı. Ben şu an unuttum. Onu bünyesinde barındıran sahihin şartlarını barındıran bir hadis. Ancak hadisi, hadis uleması şu noktada taan etmişler. Hadisin senedinde İsmail bin Muhammed el-Mekki denen bir ravi var. Bu ravi ise birçokları tarafından zayıf bir ravi olarak kabul edilmiştir. Hadis uleması tarafından İmam Nebbi var, başkaları birçoklar şahıs hakkında bunu naklediyorlar. Yalnız zayıflığının sebebi fasıklığı dindeki adaletsizliği sebebiyle değil zayıflığının sebebi adil muttaki bir adam olmasına rağmen sika bir ravi olmasına rağmen güvenilir bir ravi unuttum üçüncü şart sika ravi olmasıydı. Güvenilir bir ravi olmasına rağmen daptı yani hafızasında hafif bir zayıflık vardır. Bu sebeple de hadis bu baptan taan edilmişti. Zaten bir hadis sahih hadisin şartlarını barındırıyorsa ama o hadisin senedindeki ravi e, dapt açısından, hıfz açısından, zayıflıkla itham ediliyorsa o zaman bu hadis hasen derecesine iner. Senet olarak sahih olsa dahi hasen derecesine indirilir. Eğer hasen hadis de misli veya daha kavi, daha güçlü yollarla ee, birçok e, senetle desteklenir ise o zaman bu hadis hasen Nizati olur. Sahih-i derecesine çıkar ki o sahihin en alt derecesi hasen en üst derecesidir o zaman. Bununla da ihticat yapmak caizdir. Yani bundan hüccet almak caizdir. Nitekim mevkuf hadis eğer ceza belirtiyor ise o zaman bu hükmen merfudur. Yani peygamberin sözüdür. Bu ne demektir? Mesela Cuma suresi, Kef suresi okumakla alakalı hadis var. Ee, hakimin sahinde rivayet ettiği bir hadis. Ebu Sa'id'den geliyor hadis. E, hadis normalde mevkuf bir hadis. Yani Ebu Sa'id diyor. Kim e, Cuma günü Kef suresini okursa bir dahaki Cuma'ya kadar ona nur olur diye. Şimdi hadis seneden mevkuftur ama dar Kutni ve başka hadis alimleri demişler ki hükmen merfudur. Çünkü sahabenin kendi kafasından Hadi bir amele ceza veya mükafat belirlemesi mümkün değildir demişler. Yani eğer buna böyle bir mükafat söylüyorsa kesin bunu peygamberden işitmiştir. İşte aynı usul üzerinden gidildiği zaman cündebin burada yapılan amele verdiği ceza nedir? Boynunun kılıç darbesiyle vurulmasıdır. Anlaşılır ki bu hükmen bir hadistir o zaman. Sened olarak mevkuf olsa dahi. Ve birçok seleften de Ömer gibi, Ömer'in iki çocuğu Abdullah ibn Ömer ile Hafsa gibi Sahabenin büyüklerinden başkalarından da rivayet edildiği üzere Ayşe'den aynı şekilde keza e, rivayet edildiği üzere bunlar ne demişlerdir? Sihirbaz öldürülür. Peki hadden mi öldürülür yoksa mürtetliğinden dolayı mı? Az önce anlattığımız sihrin hükmü noktasındaki ihtilaftan yola çıkarak sihrin her çeşitine küfür diyen alimler sihirbazın kafir olarak öldürüleceğini söylemişler ki bu mürtedin haddidir. Abdullah İbni Abbas'tan Bukhari rivayet eder. Men beddele dinehu faktuluh. Kim dinini değiştirirse onu öldürün emri gereği öldürülür mürtet olmasından dolayı. Hadden diyenler çıkmış demişler ki hayır hadden öldürülür sihirbaz yani fasık bir Müslüman dahi olsa sihir yaptığı için öldürülür demişler. Ama bu mesele tekfir ettiğinden dolayı sihirbazın öldürüleceğini söyleyenler itiraz etmişler. Neyle itiraz etmişler? Şu hadiste. La yahillu damu imri'in illa bi ihtisalin. Şu üç şeyden biriyle ancak Müslümanın kanı helal olur. اَلْفَيِّبُ <gülüyor> zeni, zina evden evli kişi en, en nefsa bir nefsi, Kısasla biri birini öldürdüğü zaman nefse öldürülmesi وَتَارِكُ <gülüyor> الْجَمَعَ Cemaati terk eden kişi Yani cemaatten kasıt hadisin başka lafzında rivayetinde tarikul <gülüyor> dinihi, Dinini terk eden kişidir. Yani mürtettir. Diğer hadiste ifade edilen mürtettir. Üçüncü kısım. Bu hadiste üçtür diyor. Bu hadisin başka bir rivayetinde, lafzında dörttür diyor Aleyhisselatü Vesselam. O da livatalık yapmaktır. Erkeğin erkekle kadının kadınla yakınlaşması halidir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bu dört durumda insanın kanı helal olur. Burada bu dört durumun içerisinde sihir zikredilmemiş. Ama sahabe ve selefin ekserisinden ve merfuh hükmündeki mevkuf bir hadisle de ne olmuş? Sihirbazın haddinin cezasının, ee, öldürülmek olduğu belirlenmiş. Öyleyse demişler bunlar, demek ki sihir yapmak her türlüsü küfürdür. Bu da bizim mezhebimizin kaviliğini ve güçlünü gösterir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Devam. 176. Nüşra, yani sihri çözmek ve hükmü nedir? Evet. Cevap. Nüşra, büyülenmiş kimseden büyüğü çözmek demektir. Eğer bu o büyü gibi bir büyü vasıtasıyla yapılacak olursa bu da şeytanın amelindendir. Eğer meşru olan rukye ve teavizlerle yani okumalarla olursa bunda bir mahsur yoktur. Evet, nuşra genel olarak tedavi demektir. Türkçe karşılığı. Tedavinin metotları vardır. Şirk olan kısmı vardır ki sihir yaptırarak bunu yapmaktır. Bir de bunun haram olan kısmı vardır ki Bugün maddi ilaçlar var, işte adama gidiyorsun böbrek hastalığın var, kafir doktor diyor ki bira iç böbrek taşı döker mesela. Yani haram bir içkiyi tedavide kullanıyor, bu da haram bir metot olur veya işte başka bidat zikirlerle veya bidat yöntemlerle kişinin tedaviye kalkması hepsi haram babındandır. Bir de mübah olanı vardır bu işin. Tabi bunun bu taksimatı ne, az önce belirttiği gibi birinci kısım zaten açık, ikinci kısımda tavvudlarla diyor. Onlar da Kur'an ve sünnette sabit olan dualar ve zikirlerdir. Bunlarla a, tedavi olmakta bir beys yoktur. Nedir bu tedavi? İmam Ebu Davud'un sünnelinde tahric ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, ben diyor tarakkiyat olan ilaçlarda bir beys görmüyorum. Yani tarakkiyat okunmuş su, okunmuş yağ, bunun gibi şeyler yani üzerine okunmuş Kur'an okunmuş her türlü ilacın adıdır tarakya. Ben bunda bir base görmüyorum diyor aleyhisselatü vesselam. İmam Hattabi de bu Davudu şerh düşerken muallim üstünden adlı eserinde diyor ki bu açıkça ortaya koyuyor ki her türlü e, ilaç keyfiyetindeki su gibi ve benzeri sıvılar ve benzeri ilaçlar çörek otu yağı mesela hani şeriatın gene faziletinden bahsettiği bir ilaç. Bunların üzerine okumak da ve bunları ilaç olarak kullanmakta bir beis yoktur. Sadece diyor fakihlerimiz etin üzerine böyle bir okuma yapmayı kerih görmüşlerdir diyor. İlleti nedir bilmiyorum. Öyle bir söz naklediyor sadece. Onu biliyorum. Netice itibariyle Nuşra'nın sihri veya başka hastalıkları çözmenin, tedavi etmenin yöntemleri arasında Kur'an ve sünnetin izin verdiği bu suya, yağ, çörek otu yağına ve benzeri ilaçları okumanın mübahlığı vardır. Nitekim Suyla alakalı birçok hadis vardır gene sünenlerde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sihirli bir hasta getirilince e, suya okumuştur. içerisinde birazcık da tuz atıp başından aşağı dökmüştür o suyu. Hastayı bu şekilde tedavi etmiştir mesela. Veya nazarın tedavisinde olduğu gibi nazar eğer nazar eden kişi biliniyorsa o nazar eden kişiliğe abdest aldırılır. Gene hatta bir bu abdestin keyfiyetinden bahsederken diyor ki birleyene su konulur birleyenin içerisine sağ avucun içiyle sol avucuna suyu atar. Oradan su aynı içerisine akar. Buradan alıp buraya atar. Ondan sonra iki avucuyla suyu kaldırıp suratına çarpar ve suratından su akar, inzal olur. Kollarını aynı şekilde serperek yıkar. Sağ ve sol ondan akan sular konulur. Ve ayaklarında aynı şekilde e onlara da su serper. Ondan akan sular o leğene dök, akarlar hepsi o leğenin içerisine. Ve o nazar edilen kişiye o su kaldırılır, onun başından aşağı dökülür ki fakihlerimiz diyor nazarın tedavisindeki bu yıkanma keyfiyetine ittifak etmiştir diyor. Biz fakihlerimizden bunu naklolunmuş bulduk diyor. Onlar bize böyle naklettiler diyor. Ve birçok bunu destekleyen hadis var sünnenlerde ve sahihte var olan nazarın tedavisi gene meşru olan e, nuşranın bir çeşididir bu. Suyun fazileti az önce bahsettiğimiz gibi Resulullah'ın sünnetidir. Yağın fazileti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulü ve idhenu diyor. İshak i̇bn ve Süneninde sünneninde tahriz etmiş bunu. E, müsnedinde de yani hadisleri topladığı ufak bir çalışması var. Orada bu hadis çıkarmış. Yiyin ve sürünün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Halis zeytinyağında böyle bir bereket vardır. İnne şecere ta zeytuna mübarek ediyor. Şüphesiz zeytin ağacı mübarek bir ağaçtır diyor. Başka bir hadis de Allah Resulüyle Vesselam. nitekim bütün peygamberlerin zeytin zeytin ağacından asası varmış. Gene bu da İsrailiyat olarak nakledilen bir bilgidir bize. Bununla beraber Romalıların işte zeytin dalını kendilerine sembol edinmeleri de Hazreti İsa'nın bunu zeytin ağacına ve zeytin yağına çok büyük değer verdiğini en açık göstergesidir aslında. Eski Yunan işte tarihlerinin gene Roma'nın bunlarki yakın kültürler aynı dinleri paylaşmış insanlar bunların hepsi zeytinyağına çok büyük önem verirler. Dolayısıyla bu ve buna benzer şeriatın övdüğü ilaçlar mesela çörek otu ya ölümden başka her derde devadır diyor. Sinameki otu meşhur Türkçe ismiyle sena şurubudur. Hadislerde böyle geçer sena şurubu diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüme ilaç olsaydı sena olurdu diyor. Yani sinemeki <gülüyor> otunu kast ediyor. Buna benzer ilaçların üzerine Kur'an okuyup ondan sonra bu ilaçları kullanmakta bir beis yoktur. Gene Said İbnül Müseyyep'ten meşru olan Nuşra'ya dair işte sihrin bir etkisidir. Karı kocayı birbirinden ayırdığı gibi karı kocayı birbiriyle ilişkiye engel olur sihir bazen. İnsanlar beraber olamazlar özellikle toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Ama insanlar utançlarından, hayalarından böyle bir hastalıklarını arz edemezler. Genelde gidip psikologlara anlatıyorlar. Onlar da sapık sapık tedavi yöntemleri onlara öğretiyorlar. Ee, Said İbnül diyor ki bir kişi ehlinden hapsolunduğu zaman e, yedi tane sidir yaprağını iki taş arasında ezer ve bir kaba su koyar. Sonra Taha suresindeki ve Bakara suresindeki o sihir ayeti, diğer ayetler. Bunları diyor, o suyun içerisine okur ve ardından o yedi sidir yaprağını o suyun içerisine katar ve bununla banyo yapar. Allah ondan diyor bu sihri giderir. Said İbnül Hüseyin bunu İbnül Kayyum diyor. Abdurrahman İbnü Hasan Ali da Kitab-ı Şerhinde bu şekilde nakletmiştir. Tabi buna bazı itirazlar gelmiş. Son dönemde böyle mübalağa yapan, işte çok böyle din de derinleştiğini zanneden bazı işte çok akıllı insanlar var. Ya diyorlar bu bidattır, işte Said de olsa söz üret Hani hesapta çok katı selefilik ortaya koyacaklar akıllanınca. Normalde bunlara cevap veren son dönem müteahhirin fakihler çok güzel bir izahda bulunmuşlar. Ve demişler ki, sidir yaprağının suya konması hakkında evet şer'i binası yok. Suda getirebiliriz, yağda vesaire getirebiliriz ama o sidir yaprağının fazilet ile alakalı hadisi yok. Ancak demişler tıp memnu değildir, yasaklanmamıştır. Yani tıp tecrübedir, otlar ve bitkiler ve benzeri ilaçlar harama karışmadığı müddetçe caizdir kullanılışı. Dolayısıyla vücudunuza merhem sürmeye nasıl caiz diyorsa aynı bu rivayete itiraz eden adamlar ki hepsi icma ile merhemi ve benzer ilaçları vücuda sürmeye caizdir diyorlar. Aynı şekilde sidir yaprağı da diyorlar buna benzer bir ilaçtır ve bunun da bu tedavide kullanılmasında şar'an bir beys yoktur. Bunun adına bidat denmez diyorlar ki doğru görüşte budur budur teala. Devam. Soru 177. Meşhur olan Hükya nedir? Cevap. Katıksız olarak kitap ve sünnetten gelen ve Arapça olan her bir sözdür. Ayrıca rukye yapan kişinin de kendisine rukye yapılan kişinin de rukye etkisinin ancak yüce Allah'ın izniyle olacağına inanması şarttır. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam Cebrail Aleyhisselam rukye yapmıştır. Kendisi de ashabı keminden pek pek çok kimse rukye yapmış, onların rukye yapmalarını reddetmemiştir. Burada bir dakika duralım inşallah şer'i rukyenin cevazı noktasında birçok nas vardır. Mesela Aleyhissalatu vesselam'a Müslimin rivayet ettiği hadiste <gülüyor> soyla hani rukye rukyeden soruldu. Dedi ki Laba, e, la be'se firruke ma lam takun şirken. Şirk olmayan rukyede bir beis yoktu dedi Aleyhissalatu vesselam böyle söyledi. Başka bir rivayette men istet'amina kumayen fa akhahu felyenfa'ahu. Sizden kim kardeşine fayda vermeye güç getirirse fayda versin. فَلْيَنْفَعْهُ Arapça emirdir gayip kişi için. Burada emir geldiği için az önce şeyh dedi ki hatta emretmiştir dedi sahabesine. Bu hadisin umum lafızından çıkartılmıştır bu. Tedavi olmak vacip midir, müstahap mıdır? Alimler bunu tartışmışlar. Yoksa tevekkül mü hayırlıdır diye. Birçok mezheplere ayrılmış alimler burada. Kimisi demiş ki tedavi olmak gerekir. Kimisi demiş ki tedaviyi terk etmek daha fazilettedir. Allah'a kalbi bağlayıp tevekkül etmek gerekir. Ama doğru görüş Aleyhisselatü Vesselam'ın tedavi olun emri vardır başka rivayetlerde. Tedavi olun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu emrin vacipliği gerektirdiğini o yüzden tedavi olmanın bir vacip olduğunu ve kişi tedavi olması gerekirken bu meşru tedaviyi terk ettiğinde günahkar olacağını dahi söylemişler. Mesela insan zaruret anında kalsa hiçbir helal yiyecek bulamasa açlıktan ölecek olsa domuz kan ve benzeri haram olan şeyler nedir onun için? Zavret anında mübahtır. İnsan bunu terk etse ve ölse intihar sayılır mı? Alimden bir grubu böyle saymışlar. O kişi günahkar olur demişler. Çünkü Allah ona ruhsat vermiş. Allah'ın ruhsatını kullanmak zorundadır demişler. Netice itibariyle meşru bir tedaviye gidebilecekken kişi tedaviyi terk eder ise yani bir takım kardeşler özellikle insanlar böyle rukiyeyi sanki men edilmiş gibi bazı rivayetler var. Birazdan onları da deneyeceğiz inşallah. Bunlara bakaraktan diyorlar ki biz tevekkül ediyoruz. Evet tevekkül etmek güzeldir, olması gerekendir, vaciptir, farzdır. Ancak tevekkül meşru sebepleri aldıktan sonra başlar. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sünnenlerde rivayet edildiği üzere gelip bir sahabe soruyor ki devemi bağlayarak mı tevekkül edeyim bağlamadan mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Yani bağlamasa ben tevekkül ediyorum nasıl olsa deve kaçmaz dersen deve kaçar gider. Ama deveyi bağla ondan sonra tevekkül et. Sen bağladın gene ipini kopardı kaçtı Allah'ın takdiri. Doğru. Orada tevekkül var. Veya bağladın kaçmadı. Bağlamadan da kaçmayabilir. Ama bize düşen meşru sebepleri yerine almaktır. İbn-i Teymiye dediği gibi ancak ahmak sebepleri yapışır ve ancak ahmak sebepleri terk eder. Dolayısıyla ulema demişler ki tedavi olmak vaciptir meşru sebepler varken. Biz bunu bu sebeple terk edemeyiz. Peki... Rukiye'nin yasaklandığına dair varid olan naslar hangileridir? Ee, Bukhari'nin rivayet ettiği e, Said İbn-i Cübeyr kanalıyla gelen hadistir. E, Ebu Sait el-Hudri kanalıyla gelen hadistir. Orada cennete gelecek yetmiş bin kişilik taifeden bahsederken e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar ki rukiye yaptırmazlar. La yestarkun gibi bir ifade kullanıyor yetmiş bin kişilik taife için. Bu hadise dair 3 tane tevil getirmiş alimler. Demişler ki şeriatın bir kısmı bir kısmıyla çarpışmaz ki. hatta bir böyle söylüyor. Diyor ki önemli olan nasları birbirine çarptırmak değil nasları cem etmektir diyor. Çünkü şeriat birbiriyle çelişmez. E, bir yerde Resulullah soruldu rukyeden Dedi ki ben şirk olmayan rukyede bir beis görmüyorum. Başka bir yerde de cennete hesapsız girecek 70 bin kişinin Rukya yaptırmayanlar olduğunu söyledi. Demişler ki birinci grup bu la yesterkun ifadesinden kasıt. Ee, şirk olan Rukiye'yi yaptırmayanlardır demişler. İkinci mezhebin sahipleri demişler ki La (arapça estarka, kendisine Rukiye yapılmasını talep etmek demektir. Onlar ki kendilerine Rukiye yapılmasını reddetmezler ama Rukiye yapılmasını talep de etmezler. Manası budur demişler. Ve üçüncü mezhebin sahipleri de Tarık İbni Ebi Ziyad, yanlış hatırlamıyorsam hadisin ravilerinden demişler ki Tarık İbni Ebi hadisin metnine ziyadesidir La ifadesi. Ruki yaptırmazlar ifadesi onun ziyadesidir. Yoksa Nebi sallısının sözün aslından değildir demişler. Allah Celle Celaluhu en <gülüyor> doğrusunu bilendir. Ama şeriat dediğimiz gibi birbiriyle çelişmez. Rukiye'nin mübahlığına dair birçok şerii nasıl vardır? Bunlardan bir tanesi Bukhane'nin rivayet ettiği hadistir. Ee, Biraz devam edelim okumaya. Şimdi orada ondan genel olarak bahsedecek. Hatta onları bu işi yapmalarını emrederek onlara bunun karşısında ücret almalarını helal görmüştür. Heh, bu hadis sahabe bir yere sefer yaptığı bir vakit bir kavmin yanından geçerken onlara kendilerini misafir etmelerini istemişlerdir. Onlar da misafir etmeyeceklerini söyleyince ardından kabilenin reisine akrep soktu, sokunca ve baygın düşünce gelip sahabeye sormuşlardır. Aranızda Tedaviden anlayan var mı diye. O, orada yanlış hatırlamıyorsam Ebu Said olması lazım. O diyor ben diyor yaparım ama şartım var nedir diyorlar. İşte bize şu kadar koyun vereceksiniz ve bununla beraber e, bizde misafir edeceksiniz. Tamam diyorlar gel tedavi et. Ve Ebu Said gidiyor o kabile reisinin e, anına elini koyuyor. Yedi tane fatiha akıyor başka bir rivayette lafızda. Yedi Fatiha okuduktan sonra bir anda adam ayılıyor ve kendine geliyor. Allah şifa veriyor. Bu da ortaya koyuyor ki Rukye sadece sihirin tedavisinde kullanılmaz. Yani akrep sokması maddi bir şeydir. Kanı zehirin karışmasıdır. Ve Allah dileyince yedi Fatiha okumakla da o kandaki zehri yok etmeye kadirdir. Dolayısıyla bu da ortaya koyar ki Rukye'nin bu gibi maddi hastalıklara da çok ciddi manada faydası vardır ki bazı insanlar maalesef yanlış çıkarımlarla yanlış fehim ve anlayışlarla beraber eee sadece sihrin ve cin çıkarma şeytan kovma tedavisinde sadece kullanıldığına inanmaktadırlar. Netice itibariyle bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam eee gelip soru soruyor sahabe. Taburda sahabenin güzel bir ahlakı da var. Koyunlara dokunmuyorlar, yemiyorlar ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorana kadar. Sahabi bir şeyin hükmünü öğrenmeden amele dökmezlerdi. Bugünkü insanların tersine Gelip soruyorlar bize helal midir ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem espri yaparak benim payımı da ayırın diyor koyunlardan. Gülüyor, tebessüm ediyor. Başka bir lafızda sizin aldığınız en helal rızık Kur'an'dan elde ettiğiniz helal rızıktır diyor. Netice itibariyle ruk yapmak meşrudur. Peygamber sallallahu Cibril yapmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi yapmıştır. Gene nasıl yapmıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eee kim misafirle gittiği zaman elini hasta kardeşin alnına koysa es'al -e Azim Rabbül Arşil Azim ey şifak Ulu Arşın Rabbin adıyla azim olan Allah'ın adıyla Allah sana şifa versin diye 7 kere dua etse o kişiyle o hastalıktan kurtulması arasında en son ölüm vardır diyor. Yani ölüm gelene kadar kesinlikle ona şifa ulaşır ama erken ama geç Allah Celle Celaluhu dilediği vakit hidayet eder. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta sahabeleri ziyarete gittiği zaman içeri girdiğinde onlara bu dua yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Bu rukyanın bir çeşididir ki rukya şer'i ıstılahta dua ile şifa talep etmektir. O yüzden bu Kur'an okumakla olabilir, sünnetteki zikirleri yapmakla olabilir, el açıp dua etmekle de olabilir. Allah ciddilediği şekilde ne yapabilir? Celle Celaluhu şifa verebilir. Rukye'nin caizliği noktasında İmam Suyut ve başka fakihlerin üzerine icma naklettikleri üç tane şart vardır. Ümmet icma etmiştir ki şu üç şart bir Rukye'de birleşirse o Rukye caizdir. Arapça olması, manası bilinen lafızlardan yapılması, Rukye yapan da yapılan kişinin de sadece şifanın Allah'ın kaderiyle geleceğini veya hastalığın Allah'ın kaderi isabet edeceğini Rukye'nin zatında fayda vermeyeceğine itikat etmelerdir. Bu üç şart eğer rukyede birleşirse o Rukya şer'i mübah olan, caiz olan Rukya babındandır. Bütün bunlara dair rivayetler Buhari, Müslim ve başkalarında yer almaktadır. Soru 178. Yasak olan Rukyeler nelerdir? Cevap. Bunlar kitap ve sünnetten olmayan ve Arapça olarak okunmayan Rukyelerdir. Aksine bu gibi Rukyeler şeytanın işlerinden olup onun başkalarını istihdam etmesi ve hoşuna girecek şeylerle şeytana yakınlaş, yakınlaşmak kabiliğindendir. Nitekim pek çok deccal, sahtekar ve hurafecinin yaptığı bu kabildendir. Bunların birçoğu heykel ve tılsım kitaplarına bakar. Şemsül ül Marif, şumus -ül Envar, Gizli İlimler Hazinesi, Ebced Hesaplamaları ve benzeri kitaplar İslam düşmanlarının İslam'danmış gibi gösterdiği sihirbazlık kitaplarıdır. Oysa bunların İslam ile hiçbir alakaları yoktur. İslam ilimleriyle uzaktan yakalan bir ilişkileri yoktur. Nitekim biz bu hususu Şerhus-ül adlı eserimize ve başkalarında açıkladık. Tamam burada kalalım inşallah. Bunlar da zaten tasavvuf çevresinde özellikle meşhur olan <gülüyor> Rukke diye insanları dağıttıklar ama hakikatinde sihir olan şeytanın kitaplarıdır. Orada sadece şeyh meşhur olan birkaç tanesini zikretmiş. Buna benzer çok batıl şirk kitabı var. Maalesef bugün sihiri öğrenmek o kadar kolay ki Google'a yazıyorsunuz <gülüyor> sihir nasıl yapılır. Size 50 tane çeşit sihir anlatıyor. Bunun bu kadar kolay yapılıyor olması ve bu şer'in kapısının açık olması bir noktaya işaret ediyor ki e, onun tam zıttı olan bu işin tedavisi ve şer'i rukiye'nin bütün Müslümanlar tarafından kendi çocuklarını, ailelerini ve kendi nefislerini bu tarz şer'lerden ve pis kötü işlerden korumak adına öğrenmesinin de artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğunun bir göstergesidir. Sihirbazları öldüren şer'i bir devlet olsa belki hani bir grup Müslüman bunu talim etmekle diğer grubun üzerinden bu teklif kalkabilir ama... Bugün maalesef bu iş artık çok inanılmaz safhalara ulaşıp çok ciddi bir şekilde yayıldığından dolayı Müslümanlara düşen bu ilmi talep edip şeriata uygun bir şekilde tedavinin yöntemlerini aramalardır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik.